Hayatta kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür Anne veya baba mısınız? Şu an evde daha çok zaman geçirdiğinize göre Çocuğunuza yanlış içerikleri ve söylentileri gerçeklerden ayırt etmeyi öğretebilirsiniz. İnternetten yanlış olduğu kesinleşen bir bilgiyi bulup çocuğunuza sorun. Kim uydurdu bu bilgiyi? Kimin için uydurdular? Bu kaynak bizim için güvenilir mi? Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programın Nuray Aydınoğlu Hocam, Elban Tekin ve ben Gürhan Ertür uzaktan telefonla sunuyoruz. Üçümüz de evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo Stüdyosu'nda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu zor günlerde bizi gene program için ağırlıyorlar.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 Oğuz Ertem arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konumuz şu anda telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız. Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Ölüm hocam. hocam. Çok teşekkürler. Biz aslında Nuray e, hocayla uzun süredir program yapamıyorduk e, bu korona günleri nedeniyle. Nuray Hocam size de merhabalar. Hoş i̇yi geldiniz günler, programa. İyi günler, iyi günler. Merhaba, merhabalar. Evet, Elvan da e, hattımızda. Elvan sana da merhaba. Evet. Merhabalar. gördünüz. E, birlikte e, program e, yapacağız. E, evet, e, Okan Hoca'ya ilk sorularımızı Elvan'dan rica ediyoruz. <gülüyor> Tekrar merhaba hocam. Nasılsınız? Merhaba. Bu koronavirüs sizi nasıl etkiledi? Çalışmalarınızı etkiledi mi? Saha çalışmalarını özellikle. Tabii sahaya çıkmak artık mümkün değil. Bu olayın geçeceği günleri bekliyoruz. O nedenle de evde yazma çizme işleriyle devam. Yani ha, Evde yakalandınız yani. Maya mecbur kaldık. Evet. Özelim Bugün özellikle ben şey üzerinde durmak istiyorum. Bu son bir haftadır yaklaşık e, bu Girit'in güneyinde, Girit adasının güneyinde e, o, arka arkaya ve çok da cid, e, yani büyüklükleri 4, 4, 5 arasında olan bir dizi deprem oluyor ve ilginç Depremin e, lokasyonuna baktığımızda sanki yani hep aynı noktaymış gibi. 5 kilometre, kuzey 5 kilometre doğu falan oynuyor. E, bu e, hani daha önce size bu konuda yani Girit civarındaki depremler konusunda çok e, danıştık. E, o konuda hani siz e, Afrika kıtasının e, hareketleriyle bağlantılı olarak şey yaptınız ama bizim dikkatimizi çekti. Ve, e, yayın öncesi e, Güran'la da konuşurken ya, bu kadar aynı noktada bu kadar depremin olması e, bir bir şey ifade ediyor mu? Bir onu öğrenmek istiyoruz. Bir de e, ben e, şeyde bilgisayardan bakarken YSGS ve e, e, Boğaziçi'nin sitelerinden bu depremin olduğu noktanın, e, e, şeyde, özellikle e, Antakya'da, Samandağ'da açıklarında meydana gelen depremin olduğu of, hattın üzerinde olduğunu fark ettim. Evet. Doğru mu bu? Yoksa ben e, yanılıyor muyum? Evet. Bir üçüncü soru, ben bir sorularını tamamlayayım çünkü e, hakikaten çok zor oluyor bu e, u, telefonla e, uzaktan şey yaptığımız tamam. zaman. Üçüncü soruda Türkiye'deki hangi fay sistemlerini etkileyebilir bu depremler dizisi diyeyim. Evet, e, ben tersi sistem başlayayım son sorunuzdan. E, bunun e, Türkiye'de bir e, önemli fayları etkilemesi oldukça güç Sadece devamı olan e, Rodos ve Rodos'tan Fethiye'ye kadar uzanan alan ve oradan Burdur'a kadar uzanan bir hat var. Bizim burdur fethiye onu dediğimiz en yakın ve etkilemesi en olası kesim burası. Ama e, Girit'te olan depremlere yine yüzlerce kilometre mesafesi var. Aynı tek da bir deprem bir olmuş olduğunu var. söyleyebiliriz ama etkilemesi söz konusu değil. Şimdi bu hat dediğimiz yer aslında demin sizin de bahsettiğiniz gibi Saman Dağından başlıyor Hatay Saman Dağından aslında Amik Ovasından başlıyor, Hatay'ın içerisinden geçiyor Saman Dağı geliyor orada Akdeniz içerisine dalıyor Kıbrıs'a uzanıyor buradan Kıbrıs'ın güneyinden bizim Antalya açıklarına geliyor. Ve ondan sonra tekrar bir yay çizerek Girit'in güneyinden Adriyatik denizine kadar uzanıyor. Buna biz e, Helenik e, Dalma Batma Zonu diyoruz. Batı tarafına Kıbrısla ilgili tarafına da Kıbrıs Yayı diyoruz. E, Adriyatik'ten sonra da bu hattın devamında e, Sicilya'da devam ediyor ve Kuzey Afrika'ya kadar gidiyor. Nedir bu hat? Bu hat e, kuzeyde Avrupa, güneyde Afrika ve Arap e, yarımadalarının arasında geçmiş bir, bir okyanus vardı. Tetis okyanusu dediğimiz. Bu okyanusun e, kuzu, kapanması sonucu oluşan bir hat. Hep daha önce konuştuğumuz gibi e, Arap e, levhası, Arap yarımadası aradaki okyanusun bitmesiyle Anadolu'ya çarpıyor. Fakat Akdeniz bunun bir kalıntısı olarak... Hala e, kapanmaya devam ediyor. Gelecekte, önümüzdeki milyonlarca yıl içerisinde Anadolu, Kıbrıs, Afrika, Girit, Yunanistan bunların hepsi bir araya gelecekler. Eninde sonunda Akdeniz'de kapanacak. Ve e, Akdeniz bir kara haline gelecek. Şimdi bu Çok politik bir yorum oldu hocam. Sürekli deprem oluyor. E, sizin de belirttiğiniz gibi Saman Dağı açıklarında ee, geçtiğimiz süreçte birkaç tane e, deprem oldu bunlar 5 beş ve 5'e yakın civarda depremler ee, buradan batıya doğru geldiğimizde Girit'in güneyinde Helenik yayı dediğimiz ya da Helenik e, hendeği dediğimiz kesimde de e, 2 Mayıs'ta 6.6 büyüklüğünde bir deprem oldu ve buna bağlı olarak da e, 30 santimetre kadar bir Tsunami olduğu söyleniyor Bazı yerlerde 20 santim Bazı yerlerde 30 santim Zayıf bir tsunami gelişimi var Bundan sonra da Yani 2 Mayıs'taki Ana şoktan sonra da 162 tane Deprem oldu Bunların önemli bir kısmı 3'ün üzerindeki depremler 5 tane 5'in üzerinde deprem var 5.4, 5.3, 5.3, 5 ve 5.8 olmak üzere. Şimdi bu dalma batma kuşağı Girit'in aşağı yukarı 150 kilometre kadar güneyinde yer alıyor. Buradan Girit'e kadar olan alanda da ters faylar var. Bu ters faylar da yine farklı isimlerle Plini Hendeği, Ptoleni Hendeği gibi isimlerle biliniyorlar. Ve e, bunlar zaman zaman önemli deprem üretiyorlar. Daha önceki programlarda da çok konuştuk. Dünyadaki en büyük depremler daima dalma batma kuşaklarında yani bu helenik e, hendeyi gibi olan kuşaklarda meydana gelir. Ve dünya tarihinde görülmüş en büyük depremler de hep bu hendekler boyunca meydana gelmiştir. Akdeniz'de de bilinen e, en büyük depremler bu Helenik dalma batma zonu tarafından üretilmiştir. Ve 21 Temmuz 365'te 8.3 veya 8.6 büyüklüğünde 8 Ağustos 1303'te de 8 ya da 8.3 büyüklüğünde iki tane çok önemli tarihsel deprem meydana gelmiştir. Ve bu depremlerin her ikisi de ciddi anlamda Akdeniz çevresinde tsunami oluşumuna neden olmuşlardır. Ee, ta tarihsel dönemdeki bu büyük depremlerin yanı sıra e, 1481'de bizim Fethiye'nin açıklarında, bunlarda Girit'in kuzeyinde 7.2 ve 1956'da Naxos adasında, bu da Girit'in kuzeyinde 7.4 büyüklüğünde ee, iki tane önemli deprem var. Yine Girit'in e, hemen güneyinde bu 6.6 ve diğer artçıların olduğu demin süzüm ettiğiniz noktanın yakınında e, Yara Petra e, şehri var Girit'in güneyinde. Buranın açığında e, 1 Temmuz 2009'da da 6.5 büyüklüğünde bir deprem ve bu depremin neden olduğu 30 santimetrelik bir tsunami biliniyor. Şimdi Girit'le bu Petra şehrinin bulunduğu Girit'in güney sınırı ile e, Helenik dalma batma zonu yani Girit'in 100-150 km güneyi arasında çok sayıda fay var ve bu faylar üzerinde de e, önemli depremler ortaya çıkmış ve bundan sonrasında da mutlaka önemli depremler ortaya çıkacaktır. Bu bölge ee, Akdeniz'deki en büyük depremlerin kaynağıdır. Ve hep söylediğimiz bir kural vardır. Geçmişte olmuşsa gelecekte de, de olacaktır. Burada olan depremlerin Türkiye'yi çok etkileyeceğini düşünmüyorum ama tabii burada tsunami olma olasılığı var. Bu da bizim Güneybatı kıyılarımızla alakalı. Yine bu hattın devamı Rus Fethiye ee, 1957'de Fethiye'de 7.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu ee, o da benzeri e, bu kuşağın tektonik kuşağın üzerindedir Tabii bu dalma batmanın önemli bir diğer sonucu Ege e, yöresindeki volkanlardır Akdeniz levhası Anadolu'nun altına daldıktan sonra aşağı yukarı yer altında ta Selanik'in altına kadar uzanıyor yani 600 km boyunca uzandığını biliyoruz bu dalma batma kuşağının ve bu okyanus tabanı e, yerin altına dalınca eritiliyor. Yukarı çıkıyor eridiği zaman ve önemli volkanları oluşturuyor. Bugün Ege'de aktif volkanlar örneğin Yalı Adası gibi, Kos e, Adası gibi bizim Batça'nın açıklarındaki ya da çok turistik ve meşhur olan Santorini volkanı gibi volkanlar e, bu Dalma Batma'nın e, sonuçları olarak ortaya çıkıyorlar. Yine bu e, Ege bölgesinde bu volkanların oluşturduğu önemli afetlerden bir tanesi de volkan patlamaları. Günümüzden yaklaşık 3600 yıl kadar önce yani önce 2000'de Santorini e, Yalı Adalarının bulunduğu bölgede çok büyük bir volkan patlaması oluyor ve bu volkan patlaması da Dünyadaki iklimin değişmesine kadar çok ciddi sonuçları oluyor. Biz Zonguldak'ta yaptığımız mağara çalışmalarında, mağara içerisindeki sarkıtlarda bu patlamanın izlerini bulmuştuk. Bu günümüzden 3600 yıl öncesi. Dolayısıyla bu Ege ve Akdeniz'i etkileyen önemli bir tektonik kuşak. Ve gelecekte de önemli depremler üretmesi beklenebilecek bir kuşak. Yıllık aşağı yukarı e, bir santimetre kadar kuzeye doğru hareketi eden e, bir tektonik kuşak. Yavaşlamış vaziyette örneğin Kıbrıs'ta çok daha yavaş artık durduğu neredeyse kabul ediliyor. E, Afrika'nın Girit'e çarpmasıyla da önümüzdeki belki birkaç milyon yıl içerisinde bu kuşakta artık varlığını yavaş yavaş sona erdirecek. Evet o zaman şunu söylemek mümkün mü? Yani hep şeyden bahsediyoruz depremlerde bir fay hattının bir ucunda bir deprem olduğu zaman esasında stresin öbür tarafa aktarılması filan gibi bir mekanizma söz konusu ve Samandağ'daki depremle bu iki olayı birbirine bağlamak o anlamda mümkün mü? Hayır mümkün değil. Çünkü arada çok uzun bir mesafe var. Bu aktarımı bitişik iki fay arasında olan bir konu. Mesela İzmit'te deprem olduğu zaman İstanbul Marmara Denizi'nin içini etkiledi. Çünkü e, bitişiktiler. Aynı şekilde İzmit'te deprem olduktan sonra Düzce depremini etkiledi. Çünkü bitişiktiler. Bu arada böyle yüzlerce, binlerce kilometre mesafe olan yerlerde e, etkilemenin olmadığını biliyoruz. Evet. Ee, bir de ben e, hani Dacia ile bağlantılı birisi olarak şunu söylemek istiyorum. Bu e, gerek e, AFAD tarafından e, yapılan duyurular, gerek bazı kandili e, Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılandığı yollarda DATÇA açıkları diye geçiyor bu. Ee, esasında DATÇA'ya yaklaşık 250-300 kilometre mesafede olan bir şey. Ve de e, hani hemen telefonlar gelmeye başlıyor hissettiğiniz bir falan diye. E, evet. Öyle bir şey söz konusu değil. Çok böyle aletlerin ancak hissedebileceği ya da çok hassas ve uygun şartlarda hissedilebilecek takip takım şeyler olabilir. E, o yüzden hani dinleyenlere onu da söylemekte fayda var. Türkiye'nin en, Türkiye en yakın noktası DATÇA olduğu için herhalde DATÇA geçiyor. Ama e, yani DATÇA ile pek alakalı bir şey değil bu. Evet aslında. Tarafından da Türkiye'nin beş büyük ili verilir depremlerde. Beş büyük ile olan mesafeler verilir. Tabii orada aslında otomatik verilen bir şey. Ama Türkiye evet. ile alakası olmuyor. Türkiye'de çoğu zaman hissedilmiyor bu depremler. Evet gazete haberleri olarak Akdeniz'de endişelendiren deprem falan şeklinde çıkıyor ama ee, olay e, esasında e, bizim ülkemizden bayağı uzakta gerçekleşiyor. Bunu evet. da hatırlatmakta yarar ver. Evet. Evet, e, evet Okan ya... hocam, size çok teşekkür ederiz. Sağ ve e, kolaylıklar diliyoruz ev çalışmalarında. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Ben de sağlık günler diliyorum. İyi günler, diliyorum. Ve iyi i̇yi, günler, diliyorum. günler hocam. İyi günler. Sağ olun hocam, çok teşekkür olun, teşekkürler. teşekkürler. <gülüyor> evet programımıza devam ediyoruz. Ee, Nuray Hocam sizinle uzun zamandır program yapamadık. Evet. Gerçi e, görüşüyorduk, haberlerinizi alıyorduk ama e, ne yapıyorsunuz? E, Elvan'ın e, Okan Hoca'ya sorduğu soruyu ben de size sormak isterim. Evde olduğunuzu biliyoruz. E, çalışmalara devam ettiğinizi biliyoruz. E, ama neler yapıyorsunuz? Bir kısa bilgi alabilir miyiz sizden? Evet. E, bu e, eve kapanma periyodu başlamadan önce e, başladığımız bir çalışma vardı. E, İstanbul Belediyesi e, e, Belediye Başkanlığı bir e, komisyon bilim bilim komisyonu kurdu. Bu Kanal İstanbul'la ilgili e, çeşitli e, disiplinlerde e, yani kanalı etkileyen e, bilim alanlarında. E, büyük bir e, oldukça 30 kişiden fazla bir e, bilim heyeti kuruldu ve bu heyetten e, 20 ayrı konuda e, makaleler hazırlaması, bilimsel makaleler hazırlaması talep edildi. E, bu eve kapanma dönemi bu işin iyi bir vesile oldu. Böylece e, e, biz de ben de arkadaşlarımda e, ki e, biz e, deprem mühendisliği alanında ben e, Faruk Kararadvan ve Atilla Ansal arkadaşlarımla birlikte bir makale hazırladık İşte bu e, iyi bir vesile oldu bu konsantre olduk konuya ve bu makaleyi hazırladık e, şimdi e, bu koordinasyonu yapan arkadaşlardan e, ki bunlarda Derin Orhon ve Seval Sözen hocalar İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Ee, onlardan aldığımız haberlere göre e, bu makaleler e, tamamlandı, bir araya getirildi ve bir kitap halinde getirildi. Daha bu iki günlük bir haber, yeni bir haber bize de bildirildi. Çok taze yani. Evet, e, herhalde uygun bir zamanda yayınlanacak veya bir belediye tarafından açıklanacaktır diye düşünüyorum. İyi bir çalışma oldu. Benim açımdan iyi oldu. Epey zaman harcadım. Yani aslında bu eve kapanmanın bir faydası oldu bir anlamda. Çok zaman verme imkanımız oldu. Çünkü Kanal İstanbul'un chat raporu çok ayrıntılı bir rapor. Binlerce sayfalık bir rapor. Ekleriyle birlikte. Çok sayıda eki var. Ve e, neyin nerede olduğunu bulmak da, yani raporun kendi içindeki koordinasyonu da pek iyi olmadığı için e, biraz e, başınız dönüyor. Yani nereye gidip nereye bakacaksınız, nereden, nereden nereye atlanıyor. O da çok zaman alıcı bir şey. Ama işte dediğim gibi bu e, biraz fazla zaman verdik. Bir bakıma da iyi oldu. Ben kendi açımdan söylüyorum tabii. Hocam bir bu şey çalışma. soracağım ben bu noktada. Evet, evet. Ee, Şimdi gazetelerde bir haber çıktı siz e, mutlaka görmüşsünüzdür. E, İstanbul'da e, mahkeme esasında çevresel etki değerlendirme olum raporun raporunun iptal edilmesi için açılan bir davada e, keşif ve bir kişi incelemesi yapılması, yapıldıktan sonra karar verilmesine hükmetti. E, yani bir e, raporun şu anda bir bilik işevi. E, e, ne, e, gitmesi söz konusu. Bu konuda yaptığınız çalışmaların bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Aslında e, olması lazım. Çünkü yani e, ben bütün tabii makaleleri görmedim. 20 tane makale var. Yani bu e, Kanal İstanbul'un bütün e, meçhelerini e, ince ince ayrı ayrı inceleyen. E, şimdi yani e, Bizim yazdığımız rapor kendi içinde e, çok ayrıntılı bir rapor oldukça ayrıntılı bir rapor. Yani e, bu bu hani dışarıdan bakarak söylüyorum diğer makaleleri görmedim ama e, başlıklarını biliyorum sadece konularını biliyorum. E, yani herhalde bir bin kişi raporu bu bu rapordan daha detaylı olacağını sanmazlar. E, o bakımdan. Belediye bu raporu ıı, takdim eder mi ıı, mahkemeye bilmiyorum. Yani onların bileceği bir şey ama yararlı olacağında kuşkum yok. Evet, e, esasında bu İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne başvuran e, şey, HDP e, anladıkları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusunu ilişkili değil ama herhalde bir şekilde evet. bu kadar değerli bir kaynağı kullanmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Evet. Peki sakıncası yoksa sizin bu hazırladığınız rapor içerisindeki bulgular o konuda birazcık bilgi vermeyesin. Vallahi olabilir. o konuda bir bir görüşme yapmadık. Hani şu anda bir açıklama yapmamın etik olarak doğru olup olmadığı konusunda kuşku var. Yani Anladım. bu konuda ama genellikle isterseniz şöyle bir izlenimimden bahsedeyim. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ben kişisel olarak yani raporun içine çok ayrıntılı olarak girip bütün ilgili etleri vesaire okuduktan sonra hakikaten bu projenin Anladım. söylendiği gibi çılgın bir proje olduğunu akıl almaz derecede saçmalıklar içerdiğini açıkça gördüm. Yani ve zaten raporun içinde de pek çok çelişki var. Yani e, yatsınamayacak gerçekler var. E, genel konuşuyorum ayrıntıya girmeden. E, evet. Ve bu, bu gerçekler, yatsınamayacak gerçekler yüzünden de rapor kendi içinde pek çok çelişki içeriyor. Raporun bir kısmında bir şey söylenirken öbür kısmında bambaşka şeylerden bahsediliyor vesaire. Evet. Ekonomik fizibilitesinin kesinlikle olmadığına inanıyorum. Öyle ifade edilen 75 milyon milyar TL filan rakamları tamamen afaki. Bunların nereye çıkacağı konusunda en ufak bir fizibilite, ekonomik fizibilite çalışması falan yapılmış değil. Şunu söylemekte de bir mahsur yok. Bu çalışma aslında bir ön çalışma. Yani bu böyle bir ön çalışma ile zaten ihale nasıl çıkılacağını anlamak mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tamamen evet. bir fizibil, ön fizibilite çalışması. Bazı alanlarda biraz ayrıntıya girilmiş. Ben tabii kendi alanımla ilgili yani inşaat mühendislik yapılarıyla ilgili kısmını konuşuyorum. Hı hı. Ee, bazı alanlarda biraz ayrıntı var ama çok fazla değil. Onlar da yani ön çalışma mahiyetinde. Ama bazı alanlarda hiçbir şey yok. Yani yani Örneğin çok muazzam köprüler var bu kanalı kesen. 8 10, tane, galiba, e değil mi? Efendim? 10 tane mi 8 tane? Mi? 8 tane 8 köprü tane. var. Bunlar çok büyük açıklıklı e ilk askılık köprüler. E çok büyük temel problemleri var. E vesaire. E bunlarla, bunlarla ilgili şematik çizimlerden başka hiçbir şey yok. Bunlar On milyarlarca liraya var olacak şeyler, e, köprüler. Yalnız bunlar. Yani bakın sadece bundan bahsediyorum. Kanalın kendisiyle ilgili başka problemler var. Deprem mühendisliği bakımında çok büyük problemler var. Ben e, hadi çok detay vermeyeyim dedim ama epey anlattım. Son bir şey söyleyeyim. Yani e, kanal e, boyunca zemin koşulları nedeniyle ee, öyle büyük problemler var ki kanalın güzel seçiminin doğru olup olmadığını tartış tartışmak mümkün. Ya yani o denli problemler var. Yani e, şunu söyleyeyim son söz olarak böyle bir çalışmayla 75 milyarlık bir ihaleye çıkmak işte esas çılgınlık bu olur yani. Bu, bu artık herhalde bu yaşadığımız e, koronavirüs Salgını dolayısıyla ortaya çıkan yahut ağırlaşan ekonomik sorunlar dolayısıyla herhalde e, bu konu gündemden düşecektir diye düşünüyorum. Yani bu ihale yapılması vesaire. Ama e, ondan bağımsız olarak bu proje e, hakikaten alacak gibi bir şey değil. yani Ben o, o kanaate vardım e, ve onu da raporumuzda, makalemizde ee, olabildiğince açık biçimde ifade etmeye çalıştık. Evet hocam <gülüyor> bu konuda çok ilimser olmayalım. <gülüyor> Beklemek en e, hayırlısı olur sanıyorum. E, çünkü evet. önümüzdeki günlerin neler getireceği konusunda da hakikaten çok ciddi belirsizlikler var. Ama dediğiniz gibi bu kadar yüksek maliyetli bir projenin ve bu kadar e, ciddi sorunlarla bugüne kadar gelmiş olan bir projenin e, ger, hayata geçirilmesi e, çok o, daha başka sorunlara yol açacaktır diye düşünüyorum. Aslında e, oldukça esaslı bir ekip yani Atilla Ansal, Faruk Hoca, e, siz e, sadece deprem mühendisliği açısından ya, değerlendirdiğiniz tabii, tabii, tabii. kısmına ilişkin belirttiniz evet, evet. ama onun dışında da eğer yanlış hatırlamıyorsam 18 disiplin toplam 30 kişiden bahsettiniz ama 32 18... kişi sanıyorum 32 yazar var 20 evet. makale yani 20, ha, 20 ayrı makale evet bunların hepsi farklı makale. disiplinler mi hocam hepsi farklı disiplinler bunların içinde depremle ilgili iki makale daha var bir tanesi Naci Görür hocanın makalesi diğeri de Haluk Eydoğan hocanın makalesi. Onlar diğer evet. bilimleri açısından inceliyorlar. Biz ise deprem mühendisi yani Kanal İstanbul ve kanala bağlantılı yapılarda mühendislik yapılarındaki depreme bağlı sorunlarla ilgili görüşlerimizi değerlendirmelerimizi rapora raporda ifade ettik. Bir afet yönetimiyle evet. ilgili bir rapor var mı? Afet yönetimiyle ilgili bir rapor hayır yok. Yok mu? Çünkü biliyorsunuz yani orada e, e, onun kanalı ortaya çıkaracağı lojistik sorunlar bir afet halinde İstanbul'daki e, şeyin e, müdahalenin nasıl etkileneceği falan konusunda da bir takım tartışmalar olmuştu. Hani o konuda da bir rapor hazırlandı mı diye merak ettim de. O, operasyonla ilgili yani e, rapor makale var ama şimdi tam hatırlamıyorum başlığı evet. da. Ama özellikle hani deprem afetiyle ilgili e, özel bir şey yok aslında tabi o da bir önemli bir konu e, belirttiğiniz gibi. E, Bunun üzerine bunların... de çok yazıldı çizildi çünkü değil mi hocam? Evet, evet haklısınız gayet tabii, gayet tabii. Evet ne zaman yayınlanacağı konusunda bir bilgi yok herhalde değil bilmiyorum, mi hocam? bilmiyorum ben de sormadım arkadaşlara sorar öğrenirim ee, dediğim gibi bu e, henüz iki günlük bir haber yani e, evet, çok daha toparlandığını e, arkadaşlar işte içerik listesini gönderdiler e, yani ben de ayrıntısını bilmiyorum diğer diğer makaleleri de ee, şu asamada de. Evet, Derin evet. Erhan Hoca da çevre mühendisi, o da sanıyorum e, birlikte çalıştığı ekiple birlikte çevre mühendisliği açısından değerlendirdi raporu. Tabii tabii. Yani çok, çok e, farklı konular e, ele alınmış durumda. Şehircilik açısından e, işte bu navigasyon problemleri açısından hukuk açısından yani pek çok açıdan e, tabi diğer yeraltı suları efendim işte jeolojik diğer konular. E, bence e, tabi bazı alanlarda eksiklik olabilir ama e, genel olarak bakıldığında e, raporun ve Kanal İstanbul'un e, bütün e, sorunlarını ortaya e, koyan e, bir rapor olacağını bir yani makaleler bütünü olacağını düşünüyorum. Evet. evet. Bu konuya ilişkin e, sende başka soru var mı Elvan? E, yok, hayır. E, umarım e, hocanın dediği gibi e, bu kadar üzerinde çalışılmış, e, zaman harcanmış, emek harcanmış değerli bir kaynağın e, mahkemeler tarafından da kullanılacağını, çünkü çok dava var e, bu konuda açılmış, o, hiç olmazsa oralarda da e, değerlendirilmesini dileyelim. Ya ben yani, şunu düşünüyorum, herhalde bunu öyle bir izlenim almıştım işin başında. Yani belediye bunu resmen basacak bu kitabı. Yani baskı hı. haline getirilecek, bir kitap haline getirilecek. Yani Kanal İstanbul kitabı adı altında veya buna benzer bir adı altında. Bu kamuoyuna mal olacak bir çalışma dolayısıyla. Dolayısıyla yani böyle bir rapor yayınlandıktan sonra bu raporun herhangi bir bilirkişi raporunda dikkate alınmaması söz konusu olamaz herhalde diye düşünüyorum. Evet, en azından davayı açanlar açısından mutlaka şey yapılacaktır, mahkemeye sunulacaktır. Evet, evet bu noktada kısa bir ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim ve ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edelim. Evet, Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler Programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan Girit Adası açıklarındaki e, depremlere ilişkin bilgileri aldık. Bugün Nuray Aydınoğlu hocam, Elvan Tekin ve Ben Gürhan Ertür üçümüz uzaktan telefonla bağlanarak bu programı hazırlıyor ve sunuyoruz. Evet. E, Nuray hocam, bu biliyorsunuz Covid 19 hakkındaki bilimsel araştırmaların Sağlık Bakanlığına yapılacak bildirime tabi tutulmasıyla ilgili Bilim Akademisi bir açıklama yaptı. Ben bunu kısaca özetlemek istiyorum. Bilim Akademisi sitesinde de bu açıklamayı dinleyicilerimiz bulabilirler ve okuyabilirler. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 28 Nisan 2020 tarihli bir yazı ile klinik araştırmalar etik kurulları dahil bütün araştırma kurumlarına bilim insanlarının yapacağı çalışmalarda ihtiyaç duyulan veriye ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğinde büyük seriler oluşturabilecek network oluşturulmasına destek verilmesi çalış karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak yayınların TÜSEP yayın destek programına alınması amacıyla Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Covid 19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonunun kurulduğunu duyurmuş ee, ve bu yazıya göre klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek Tüm bilimsel çalışmalar ve retropektif retro, araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu komisyona bildirim yapılması gerekmektedir, diyor. Daha önce etik kurul izni almış COVID-19 konusundaki araştırmalar içinde en geç 10 gün içerisinde komisyona başvurulmalıdır, diyor bu yazı. Sağlık Bakanlığı'nın amacının bilimsel yayını teşvik ve destek olduğu ifade ediliyor olsa da bu konuda seçilen yöntemin son derece sorunlu olduğu vurgulanmalıdır. Zira ilgili yazının bu yazıda başvuru yapılması için gösterilen web sitesinin ve başvuru için aranan formların incelenmesi sonucunda şu tablo ile karşılaşılmaktadır diyor Bilim Akademisi. 1. Covid-19 hakkında olgu sunumu yapılması hariç her türlü bilimsel araştırma için Covid-19 bilimsel araştırma değerlendirme komisyonuna başvuru mecburidir. 2. Bu komisyonun üyeleri ve yetkinlikleri konusunda hiçbir bilgi mevcut değildir. 3. Bu komisyonun ilgili araştırma başvuruları hakkında hangi esaslara göre bir değerlendirme yapacağı ve değerlendirmenin kapsamı meçhuldür. 4. Bu değerlendirme sonucunda bir araştırmanın reddedilmesinin mümkün olup olmadığı meşhuldür. Ancak ilk uygulamalardan edinilen bilgilere göre ilgili komisyonun bazı başvurulara uygun görülmediği yönünde dönüş yapması söz konusudur. 5. İlgili komisyona başvuru yapılıp bir geri bildirim alınmadan etik kurul başvurusu yapılmayacaktır. 6. Etik kurullar komisyon izni alınmamış başvuruları reddetmek durumundadır. 7. Başvuru formunda istenilen bilgiler arasında araştırmanın konusu veri toplama araç ve yöntemleri elde edilen verilerin başka bir araştırmada kullanılıp, kullanılmak istenip istenmediği çok merkezli çalışmaya dahil olmak istenip istenmediği gibi gizliliği esas olan hassas veriler mevcuttur. 8. Başvuru sahibi verdiği bilgilerin doğruluğu konusunda bir taahhütte bulunduğu e, gibi başvuru kabulü sonrası tüm taahhütleri imzalayacağı hususunda ayrıca bir taahhütte bulunmaktadır. Ancak başvuru kabulü sonrasında nasıl bir ek taahhütte bulunacağı meçhuldür diye devam ediyor açıklama. Ee, çok önemli noktaları ve gerekçeleri de ortaya koymuşlar. Ee, hocam siz de bilimsel araştırmalar yapıyorsunuz, makaleler hazırladınız senelerden beri. Ee, etik kurullar zaten var olan ve e, başvuru gereken e, noktalar ama onun dışında böyle bir komisyonun e, devreye sokulması konusunda ne dersiniz, nasıl e, yaklaşırsınız? Valla bu sağlık konusu özellikle tabii bu işte pandemi konusu vesaire belki kendine özgü özellikler içeren konular bizim alanımızda bu şekilde yani bir izin almak vesaire etik yani etik kurallar evrensel etik kurallar var hiç şüphesiz yani evet. onları, bunları bunlara zaten uymak bir, bir bilimsel çalışmanın olmazsa olmaz kuralıdır ama et bu bilimsel çalışmaların yayınlandığı mecralarda yani ki bunlar büyük ölçüde bilimsel dergiler. E, gerçi son zamanlarda bu internette tabi aşırı miktarda elektronik dergi adı altında biraz da kontrolden çıktı bu konular ama yani onun dışındaki e, dergiler e, büyük ölçüde e, izlenme oranına bağlı olarak. E, kendisini kabul ettiren dünyada kabul ettiren e, şöhretli yayınlardır ve bunlar bütün dünyada bilinir. E, Tabi giderek bu yayınların sayısı artıyor ama sonsuz da değil. E şimdi bunların zaten e, ciddi e, kurulları vardır, e, e, hakem kurulları vardır, etik kurallar zaten evrensel olarak ortadadır. Bunları herkes bilir. Ve bu etik kurallara da titizlikle uyulur. Yani bu etik kuralları herhangi bir şekilde ihlal ed edenler e, zaten ortaya çıkarılır. Ve olabildiğince e, bu ihlallerin önüne geçilmeye çalışılır. E, bu o, sizin söylediğiniz konunun bütün ayrıntılarını değerlendirebilecek durumda değilim. Çünkü tabii konunun kendine özgü tarafları olduğu muhakkak ee, yani bir e, bu pandeminin e, sonuçlarının e, işte kamuoyuna e, duyurulması ile ilgili kamuoyunda yanlış izlenimler meydana getirmesi vesaire konusunda bir takım mülahazalar olabilir ki bunlar bizim alanlarımızda böyle bir şeyler pek söz konusu değildir ama genel olarak benim edindiğim izlenim şu tabii Türkiye'de diğer bütün alanlarda olduğu gibi e, üniversiteleri, hatta bilimsel çalışmaları böyle bir yerlerden kontrol etme gibi eğilimler, özellikle bu zamanlarda ve aynı zamanda ülkenin gelişen siyasi atmosferinde herhalde e, e, daha sık uygulanacağı görülen uygulamalar yani bunlar. Ee, dediğim gibi bu işin e, yani sağlıkla ilgili konuların e, kamuoyunda e, yanlış e, tepkilere yol açması olayı dışında eğer e, yani objektif olarak yapılan bilimsel çalışmaların, e, bilimsel kurallara göre yapılan çalışmaların e, yapılması ve yayınlanması e, bağlamında herhangi bir kısıtlamayı kabul etmek tabii mümkün değil. Ama e, böyle bir eğilim olduğunu e, görüyoruz. Özellikle bu tabii biraz da sağlık alanında ve bu alana münazır bir konudur. Diğer alanlarda bilmiyorum yani bizim alanlarımızda ben böyle bir şeye bütün e, hani bilim hayatım boyunca rastlamadım. Evet burada da e, çok net e, açıklıyor bilim e, akademisi diyor ki e, zaten diyor sağlık bakanlığının ve hastanelerin etik kurulları var diyor ve evet. bu etik kurullar bu denetimleri yapıyor. Bunların üstünde bir komisyon e, devreye e, sokmak e, işi e, iyice e, geciktirmeye neden olacaktır diyor ve e, biz diyor bugüne kadar e, sağlık... E, uzmanları olarak yaptığımız bütün e, çalışmaları zaten dünyadaki çalışmalarla da bir araya getirerek, e, onlarla da temas kurarak yürütüyoruz diyor. E, ve e, Türkiye açısından e, son derece e, kötü bir puan olarak listeye e, geçeceğimizin de e, bilgisini veriyor. Enteresan yani e, öyle bir şey ki e, etik kurula başvuracaksınız. Şöyle bir araştırma yapacağım diyeceksiniz. Artık bunun daha kamuoyuna açıklanmasıyla da ilgili bir durum söz konusu değil. Çünkü araştırmaya başlamak için bile o komisyondan izin almak durumundasınız. Etik kurula başlangıçta gitseniz etik kurul diyecek ki önce komisyondan izni getir ondan sonra böyle bir şey mümkündür diyecek falan. Yani ee, aslında son derece saçma bir e, durumla karşı karşıya gibi görünüyor. Evet. Yani. Evet. E, el, evet. evet Elvan hattan düştü mü e, bilmiyorum ama e, Elvan bizi duyuyor mu yoksa hattan düştü herhalde. E, evet. E, Ömer arkadaşımız Elvan'ı tekrar e, şeye alır yayına alırsa iyi olur. Evet hocam yani bu. Ee, enteresan sizinde dediğiniz gibi e, her konuda her e, alanı e, merkezi olarak denetim altına alan bir e, tutumda ilerliyoruz ama bu kadar da çok fazla oldu herhalde. Ee, evet. böyle böyle evet. görünüyor maalesef. Yani, yani bu özel konuda dediğim biraz önce belirttiğim gibi halkta hani böyle bir e, endişe yaratmak veya telaş yaratmak e, telaşı önleme Endişesi bir yere kadar anlaşılabilir ama bunun bilimsel araştırmaları kontrol etme noktasına kadar gitmesi herhalde doğru değil yani bilimde böyle bilim yapılmaz çünkü izin alarak bilim yapılmaz izin alarak araştırma yapılmaz yani bu araştırmanın mantığına aykırı bir şey. Evet. Ayrıca hocam başka bir şey var yani her gün sabahtan e, akşama kadar hatta sabahtan diğer sabaha kadar e, korona e, virüs hakkında e, televizyonlarda yığınla e, uzman olan olmayan e, bilen evet. bilmeyen evet. insanların evet. açıklamalarıyla karşı karşıyayız. Evet. Yani evet. E, bunun için <gülüyor> bilimsel araştırmaları kontrol altına almak ne demek zaten bir takım bilgilere e, gerçekten ulaşmamız mümkün olmuyor. Öyle Aslında garip bu, bu iyi bir şey değil tabii. Yani bu sonuç olarak bütün dünyada e, menfi karşılanacak bir şey. Bu, bu, buradan e, böyle bir kararın arkasında insan aklına giren ilk şey veya başkalarının da aklına gelecek ilk şey acaba bazı bilgiler gizleniyor mu ki öyle tedbirlere başvuruluyor gibi bir soru ortaya çıkacaktır. Bu bence bu sorunun sorulması dahi zaten en büyük problem. Yani evet. ya, bu e, böyle kendi ayağına basmak gibi bir şey bence. Evet. Maalesef. Maalesef. Evet. E, şimdi e, Elvan'a e, e, bağlanabildik herhalde. Değil mi? Bağlandık Elvan. bağlandık. Bur Burada. Sen ne Hocam, kadar de, bilim akademisiyle ilgili okuduklarımı ve e, Nuray Hoca ile konuştuklarımızı takip ettin bilmiyorum ama e, senin de bu konuda söyleyeceğin e, birkaç şey e, varsa yani olayı ben esasında bilim akademisinden daha önce tıp çevrelerinden duymuştum. Burada evet. özellikle göğüs hastalıkları ve işte enfeksiyon bilimleri üzerinde ihtisaslaşmış olan evet, tıp mensupları bu konuda ilk itirazı yapmışlardı. Ve sanıyorum Türk Tabipleri Birliği de bu konuda bir duyurumda bulunmuştu. Gerçekten bilimsel çalışma yapma şey olanla e, e, hani geçmişi olanların e, kabul etmesini olanaksız olan bir yaklaşım olarak değerlendirmek mümkün bunu e, yani bilimsel hocam da söylediği gibi bilimsel çalışmanın ruhuna aykırı bir yaklaşım e, bu şey e, olayı da e, hani e, ilk, halk arasında e, panik yaratılmasın belki onun için hani bir takım verilerin kutu kullanılmasında bir kontrol ihtiyacı doğduğu düşüncesine de pek katılamıyorum ben. Yani Türkiye özellikle bu konuda verilerin doğru dürüst yayınlanmaması konusunda çok çekti ve panik daha da büyüyor öyle durumlarda. Şimdi gene aynı ortamı yaratmanın ne anlamı var? Hakikaten büyük bir soru işareti. Evet. Eee merhaba ben tabii. hocama yani Vaktimiz varsa hocama şeyi soracağım ben. Ee, bu Üç uzaktan eğitim var, tabii. E, uzaktan eğitimle aranız nasıl hocam? Ha, uzaktan eğitim e, e, yürüyor bir şekilde yürüyor. Yani aslında e, endişe et, ettiğimiz kadar büyük bir sorun olmadı. Ama tabii e, benim açımdan, bizim açım, benim açımdan bir problem minimal bir problem. Yani yok bir problem, yok gibi bir şey. Çünkü e, biz enstitülerde e, yani master doktora seviyesinde az sayıda öğrenciyle muhatap oluyoruz. Evet. Ama çok sayıda öğrencinin söz konusu olduğu e, derslerde e, işte tabii yüz yüze ders gibi olmadığını ifade ediyor arkadaşlar. Yani o, o özellikle lisans düzeyindeki e, derslerde. Ben şahsen bir problem yaşa yaşamıyorum o bakımdan bir problemim yok yani bizde e, 3, 4, 5, altı civarında öğrencisi olan dersler var onlar evet. o bakımdan önemli değil kolaylıkla yapılabiliyor e, evet. ama bu tabi e, benim arkadaşlardan ve çevremden edindiğim intiba e, ne de olsa bir her şeye rağmen e, birebir yüz yüze e, e, ders vermek gibi olmuyor. Bazı aksamalar oluyor ama mecburuz bu. Gene yani de bir boşluğu dolduruyor. Bir eksiği yani hiç yapmamaktan bence iyidir. E, kaldı ki e, bu programın başında da konuşuyorduk. Bu e, ihtiyacın ortaya çıkardığı pek çok yeni e, bilgisayar yazılımı e, piyasayı bir anda sardı. Pek çok yazılım var. Bunların hepsinin isimlerini duyuyoruz. Hepsini kullanmış da değilim ben şahsen tabii. Ama anladığım kadarıyla bu olay uzaktan eğitim, uzaktan etkileşim konusunda önemli bir gelişmeyi de kendiliğinden sağlamış gibi görünüyor. Evet, bu arada bu yeni yönetmelik eğitimleri de galiba uzaktan veriliyor değil mi? Evet, inşaat mühendisleri odası özellikle e, çok güzel uygulamalar yapıyor. E, haftanın e, sanıyorum 2-3 günü, akşam saat 9'da internet üzerinden, e, yalnız yönetmelikle ilgili değil, e, yani inşaat mühendisliğiyle ilgili e, çeşitli özel konularda, e, konferans ve eğitim tarzında çalışmaları yayınlıyorlar internetten. Ben de evet. birkaç tanesini izledim. Gayet başarılı aslında. Ee, umarım bu e, bu beladan kurtulduktan sonra da bu uzaktan eğitim konusunda bazı gelişmelere imkan sağlayacak bu e, bu durum. Yani evet, aktımda, Türkiye çapına evet. ulaşmak mümkün olabiliyor. Evet. E, zaten ee, zaten yani mesela biz işte 2018-2019'da. Ee, pardon, 2019'da bu, Türkiye'de 7 ayrı ilde yönetmelik eğitimi ile ilgili e, hafta sonu programlar yaptık. E bunlar zaten e, internetten canlı olarak yayınlandı ve e, on binlerce e, mühendis bunları izledi. Yani e, her halükarda internetin eğitime bu alanda özellikle meslek içi eğitime katkısı çok gelişti ve önemli ve memnuniyetle görüyorum. İşte yani Meslek kuruluşları da bu arada benim üyesi olduğum inşaat mühendisleri odası da bu olanağı gayet bilinçli şekilde kullanıyor. Evet, çok öğrenmek isteyen çok, çok teşekkür evet. ederiz. Süremizi evet. tamamladık. Evet. E, programı burada kapatmak zorundayız. E, sağ olun. E, önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz nasılsa. Çok evet. teşekkür ederim. İyi iyi günler. Evet. Diliyorum. Sağ olun hocam, etenize. çok teşekkürler. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını bu noktada tamamladık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Tanıdığınız biri bilinmeyen bir uzmandan koronavirüsten sakınma yöntemlerine dair bir tavsiye mi gönderdi? Dikkatli olun. Bilgi veren kişi gerçek bir uzman olmayabilir. Bilgiyi manipüle etmenin yollarından biri, sahte uzmanlardan yararlanarak mesaja güvenilir izlenimi vermektir. Konuşan uzmanın gerçekten uzman olup olmadığını, konu hakkındaki tecrübesini ve hangi kurumu temsil ettiğini daima kontrol edin. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır.